Allah Azze ve Celle hepimize hayırlı ölüm nasip etsin. Kendisine kavuşmayı sevenlerden eylesin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam Her zaman dualarımda Ya Rabbi bana ölümü sevdir. Ya Rabbi bana sana kavuşmayı sevdir diye dua ederdi. İşte bugün konumuzda inşallah ölümle alakalı bir ders yapmayı düşünüyorum. Ölüm nedir? Kelime manası nedir? Toplumun anladığı nedir? Istilahta, dinde ne anlatılmak isteniyor? Ve Ölümlü olan bizlerin bu konuda ne kadar duyarlıyız. Bu konuda bir ders yapmayı düşündüm. Ve hakikaten da böyle bir dersin e, ehemmiyeti de yüksek. Neden? Öyle hale gelmişiz ki Kur'an'ın hangi tarafına bakarsak bakalım her nefis ölümü tadıcıdır dediği halde e, biz yaşayan insanlar tarih boyunca, yani günümüzü bırak, ölmeyecekmiş gibi bir yaşama arzusunda ve düzen neyi getiriyorsa onun çarkına böyle alet olmuş, dişli olmuş ve ondan kurtulamayan o sistem neyi getiriyorsa sanki biz de onu yapmak zorundaymışız gibi o dişlinin elemanı olarak gören insanlar haline gelmişiz. Evet, öyle hale gelmiş ki toplumda ölümü yokluk artık son olarak gören insanlar alabildiğine günah işlemeye başlamışlar. Hat, hudut, hesap hep ne yapılmış? Unutulmuş. İnsanlar çok rahatlıkla haksız yere birinin malını alabiliyor. Haksız yere cana kıymalar, zinalar, içkiler, Allah'ın haramları çok rahatlıkla helal kılınabiliyor. ve bizim Müslümanların cephesine baktığımız zaman çok rahatlıkla Allah kardeşsiniz dediği halde kardeşlik hukukları çiğnenebiliyor veyahut kardeşlikler hemen pamuk ipliğine bağlanıyor, hemen kopabiliyor veyahut bir bakıyorsun bir Müslüman bir münker gördüğünde onu izale etme imanından olduğu halde onun münkerini gündeme getirdiğin zaman burnundan kıl bile ne yapmıyor? Aldırılmıyor. Sabah namazına bir Müslüman kalkmak şöyle dursun belki öğleyle cem yapar hale geliyor. Cenazeler hasta ziyareti yok ki cenaze ziyareti olsun. Veyahut yani ölümle alakalı çok çok yakınına ateş düşmedikçe insanlar ölümü ne yapmıyor? Hissetmiyor. Veyahut kabristanlara bakıyorsunuz kabristanı ziyarete giden bir insan ölümü iliklerinde ne yapmıyor? Hissetmiyor. Yani aslında ne yapmış? Değişmiş hale geliyor. İşte ölüm nedir? Bir yokluk mudur? Yoksa ebedi bir yaşam mıdır? Müslümanın bunu halletmesi gerekiyor. Çünkü dinimize baktığımızda bir ruhlar aleminden bahsediliyor dünya aleminden, berzah aleminden ve bir de ahiret aleminden bahsettiriyor. Ve oradaki hayatın da ebedi olduğunu, ölümün sadece buradan oraya gidiş, yani bir acıyı, hissedişi gündeme getirdiğini ve Araf meydanına ölümün alaca bir hoç şeklinde boynuzlarından tutup sürüklenerek getirildiğini ve meleklerin o cennetlik ve cehennemliklerin arasında o koçun kurban edilmesi ve artık ölüm yok, artık ölüm yok, artık ölüm yok sözlerini çok çok güzel anlamamız gerekiyor. İşte bunları anlarsak, ihsanı da yakalarız, itaati da, ibadeti de ve kendimize çok rahatlıkla düzen veririz. Ve kardeşler, insanın dindeki bilgisi ne kadar artarsa yani dindeki öğrenmemiz gereken kavramlarda imanı da o nispetle ikatı da o nispetle ne yapar? Artar. İmanı eksik olan insanı durduramazsın. Yapma etme adam anlamaz. Allah'tan kork. Hesabını veremeyeceğin iş yapma. Yani öleceksin. Artık ahirette hesaba gideceksin. Bak onun sahabını veremezsin diye imanlı bir insanı ne yaparsın? Korkutabilirsin. Ama ömrü boyu harekeriyle geçmişse, ha ha ha, tutuklu, gülmeyle, dalgayla, şımarıklıkla geçen bir insana iman ehli olsa da hiçbir şey anlatamaz. Çünkü o insan artık dalgaya ne yapmış, alışmış. Cıvıklığa ne yapmış, alışmış. Geçmişte bakıyorsun sahabeler arkadaşı düzelmiyorsa onu çekiyor. Nasihat ediyor. Düzelmesi için ne yapıyor? Nasihatta bulunuyor. Olmadı mı? Selamı da kesiyor. Muhabbeti de kesiyor. Ta ki adam olamaz. Bakın bir haat, bir maliye. 52-53 gün sahabeler ne yapmadı? Konuşmaz. Ne yaptı bu? Bir tane hata yaptı. Bedenini ne söyledi? Mescide geliyordum diyor selam veriyordum diyor peygamberin ağzına bakıyordum acaba içinden ne alıyor ki yani dili oynuyor mu da hiç oynamıyordu diyorlar ne kadar ağır bir ceza biliyor musunuz ve en son haklarında ne yapıyor ayet iniyor yeryüzünün o kadar genişliğine rağmen onlara ne yaptı dar geldi tövbe ettiler Allah da onları ne yaptı tövbesini kabul etti niye tövbe etti arkadaşlar bir ölüm var bir ne var hesap var. Yani hesap olduğu için. Onun için ölümü, yani ahirete imanı çok güzel anlamamız gerekir. Bugün konumuz ölümle alakalı. Allah bizlere anlatmayı hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Konuyla alakalı önce bir ayet zikretmek istiyorum. Bakara suresinin 94 ve 96. ayetleri Rabbimiz subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. Ey Muhammed onlara de ki şayet iddia ettiğiniz gibi ahiret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de yalnızca size aitse ve eğer iddianızda da doğruysanız haydi ölümü temennedin. Onlar kendi elleriyle önceden yaptıkları işler günahlar ve isyanları sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni edemeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki sen onları yaşamaya karşı insanların en düşkünü bulursun. Şirk koşan müşriklerden, putperestlerden her biri de arzular ki bin sene yaşasın. Öyle yaşatılması hiç kimseyi azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yaptıklarını eksiksiz görür bu ayeti kelimeler müşriklerin, günahkarların, kafirlerin dünyada ebediyen yaşama arzusunun olduğunu gösteriyor. Ve daha çok nasıl yaşarım? Mesela Yahudiler kendi aralarında birisi hapşırdığında ne derler biliyor musunuz? Çok yaşa, bin yaşa. Biz Müslümanların arasında birisi aksırdığı zaman biz ne deriz? o elhamdülillah derse biz ona elhamdül kellah deriz. Yani Allah seni mağfiret etsin, Allah seni affetsin deriz. <gülüyor> Ama dinden bunun delilini bilmeyen ne der? Aynı Yahudinin dediğini der. Yine Yahudiler hala ölümsüzlük, <gülüyor> iksilini ne yaparlar? Hararlar. Ve bakın Filistin'de yaptıkları zulmü Zehra'nın gözleri diye bir film çevrilmişti. Oradaki vahşetin sadece bir kesini. Ufacık çocukları sırf kendi çocuklarını veyahut kendi yaşlanan organlarını gençleştirebilmek için ufacık çocukları hunhaca ne yapıyorlar? Hatlediyorlar ve onların organlarını kendi organlarıyla ne yapıyorlar? Değiştirerek gençleşeceklerini zannediyorlar. Ve hala bu kıyım ne yapıyor? devam ediyor. Gidin bakın şu an nerede ne kadar kıyım varsa gidin bakın oradaki cesetlerin hep organları ne yapılmış güzel bir şekilde toplanmış götürülmüş. Kimin ne yaptığı belirsiz. Ve topluca ya yakıyorlar ya imha ediyorlar ki anlaşılmasın diye. Yani ölüm birileri için başkasının ölümü hiçbir şeyken kendi ölümlerini ise insanlar ne yapamıyor? Kabullenmiyor. Ve kıyamet alametlerinden birisi de kardeşler, herç çoğalacak diyor. Herç nedir ya Allah'ın Resul diye sorduklarında ölümdür. Yani öldürülme vakaları çoğalacak ve bir insan birini öldürdüğünde neden öldürdün diye sorduğunda sebepsiz yere öldürdüğünü söyleyecek. Yani sebep bulamayacak diyor. Ölüm de bu kadar çok olacaktır. Evet. Ölüm Arapçada mert, yani ölüm, hayatın zıttıdır. Mert kelimesiyle gelir. Bunu kelime manasına sözlüğe baktığımızda, bitkilerin solumasının durması, hayvanların ve insanların duyularının çalışmaz hale gelmesi, insanda düşünme, akletme, hatırlama gibi fonksiyonların tamamen gitmesi manasına gelir. İnsan açısından ölüm ruhun bedendeki tasarrufuna son verip bededen, bedenden ayrılması olayına denir. Yani insan varlığı için bir alemden diğerine ne yapar? İntikal eder. Bu anlamda ölüm yoktur. Yani cesetten ölüm, ne, ruh ne yapar? Sıyrılır. Ölüm meleği gelir diyor. Eğer diyor kafirlerdense o insan, ona hiçbir ceza verilmese ölüm meleğinin geliş şekli ceza olarak ona yeter. Diyor. Yani hiç ne cehennem ne kabir azabı. Bir kafire ölüm meleğinin geliş şekli yeter. Diyor, ceza olarak. Ve diyor, onun diyor, sırtına göğsüne vura vura onun ruhu ondan ne yapılır? Çıkarılır. Ve Bir rivayette köğür dikeninden bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun diyor boğaza diyor sokulduğunu düşünün. Her tarafı tutarak. Şöyle bir dönderildiğini düşünüp ve çektiğinizi düşünün diyor. Ne sinir, ne damar, ne yapmaz? Kalmaz. İşte kafirin ölümü böyledir. Veyahut da yun çubuğundan bahsediyor. Nasıl diyor o yaş yun çubuğunu diyor. yuna vurduğunda halaç pamuğu gibi savruluyorsa kafirin ruhu da o bedende ne yapar? Öyle çıkar. Yani çıkışı çok şiddetli. Bu da gösteriyor ki ölüm bir yokluk neymiş? Değil. Yani buradan bedeni terk etmesi. Müminin ölümüne baktığımızda ise alnı terler diyor. Sadece müminin. Veyahut da şehidinkinden bahsederken bir sinek diyor konar. Ne kadar e, acıtır? İşte şehit de diyor ölümün acısını o kadar. Yani müminin ölümü de ona nedir? Bir mükafat olarak. Ölümün şekilleri çok farklı. Ama insanın bedeni terk etmesi. Ee, Allah Azze ve Celle diriliği ve ölümü yaratmasının sebebini hanginizin ameli daha güzel ölümü ve hayatı yarattığınızdır. Yani bizleri e, yaratıp da dünyaya göndermesinin sebebi hanginiz daha güzel amel işleyecek? İşte bunu denemek için ölümü ve hayatı yarattımdır. Ve bizlerin bu noktaları çok güzel yakalaması gerekiyor kardeşlerim. Ve yine ölüm ancak Allah'ın belirlediği zaman yani ecel geldiğinde vuku bulur. Ölüm konusunda kader yazkısı neyse o olur. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah'ın emri olmadıkça hiç kimseye ölmek yoktur. Ölüm belli bir süre yazılmış ve takdir edilmiş diyor. Aleyküm Alimden 145'te. Ve hiç kimsenin ölümden kaçıp kurtulması mümkün değil. E, bu noktada ölümü anlattığımız için noktaya da burada girmemiz gerekiyor. Allah Azze ve Celle, biz seni öldüreceğiz de bir başkasını yaşatacak mıyız diyor mümin 34'te Şimdi halk arasında Hızır diye birini duydunuz mu? Veya İlyas. Bunlar her sene ne yaparlar? Kabe'de buluşurlar. Bunlar ölümsüzdür. Kıyamete kadar yaşayacak diye hep ne vardır? Bir safsata vardır. Halbuki Allah herkese takdir edilmiş bir ömür tayin etmiştir. Ve herkes o eceli geldiğinde ne yapmıştır? Ölecektir. Hiç kimse ölümsüz değildir. Ve Hızır da ölmüştür. İlyas aleyhisselam da ne yapmıştır? Ölmüştür. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a hasreten inen ayetten biz seni öldürüp de onları mı yaşatacağız diyor. Bu ayeti kerime onların öldüğüne nedir? Delildir. Ama bazı kesimler işte hızır uğradı. Sen okursun, yıllarca emek sarf edersin. Adama bir hızır uğrar. Bu oldu, bu erdi der. Anlattığı şeylere bakarsın. Hiç ne Kur'an'la ne sünnetle hiç alakası yoktur. İşte bu ermiştir, bu evliyalardandır der ve onun sözlerine ne yaparlar? insanlar? itibar ederler. Hak'tan gelene itibar etmezdir. Her nesiz ölümü tadıcıdır. Hatta Musa aleyhisselama e, hadis-i şeriflerde Musa aleyhisselama kadar ölüm meleği insana gelir, gözükür, sonra ruhunu alır. Gelen rivayetlerde Musa aleyhisselama ölüm meleği gelince korkudan gözünü patlatıyor, gözünü kör ediyor. Ölüm meleği Allah Azze ve Celle'ye gidiyor ve Nusa Aleyhisselam'ı şikayet ediyor. Allah Azze ve Celle ölüm meleğinin gözünü tekrar düzeltiyor. Eski haline getiriyor. Ve ondan sonra insanlara ölüm meleği bir daha ne yapmıyor? Gözükmüyor. Hep bir sebebe binaen. Bak şimdi ya trafik kazasından öldü. Ya kalp krizi geçti, Adam gidiyordu ayağa takıldı, düştü. Beyin aramasından öldü. Yani hiç kimse artık ölüm meleğine ne yapmıyor? E, suç bulmuyor. Yani Allah artık bir sebebe binaen. Ama daha önce ölüm meleği gelir ve ne yapardı? Gözükürdü. Fakat daha sonra bir tık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Cibril geliyor Aleyhisselatü Vesselam sekalet halinde. Ey Allah'ın Resulü emaneti geldi. Yani kapıda ne yapayım diye bakıyor Cibril'e. Çünkü 23 senelik bir arkadaşlıkları olmuş Cibril'e. Gelmiş, gitmiş, vahiy getirmiş. Dilersen gidecek diyor, geri dönecek. Yani takdir ettiğin kadar kalacak. Sonra geri gelecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam parmağını göğe kaldırarak refik-i alayı isterim. Ki cennetin en üst makamıdır. Ve ruhu ne yapıyor? Tabz ediliyor. Ölüm meleği sadece girmek için Allah Resulü'ne ne yapıyor? İzin istiyor. Ölüm her nefis için nedir? Vardır. Günü gelen insan ne yapacak? Bu bedenden gidecek. Bunun dışında yine halk arasında e, gezen birçok meseleler var zerdüşlük dininden yani ateşperestlikten maalesef tasavuftan da cahil halk arasına girmiş bazı inançlar var yani zerkarnasyonlu diyorlar ölen birinin ruhunun yeni doğan birine geçtiği inancı var ki bu İran'dan yani zerdüşlük dininden tasavufa tasavvuftan da maalesef birçok fırkıya geçmiştir böyle bir olay da nedir kardeşler yoktur e, çünkü her nefis ölümü tadacaktır ölen birinin ruhu bir başkasına ne yapmaz geçmez e, bunu da gündeme nasıl getiriyorlar işte ben şu alemdeyken kadındım. işte şu alemdeyken şöyleydim tasavvufçular da bunu nasıl yorumluyorlar Ottum, taştım, hayvandım insandı. Aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam Elmalı Hamdi Fazır şey hazır mı? Neydi şu şey yazar Yazar. Ee, onun yanlış hatırlamıyorsam Nuh suresinin 16 ya da 17. ayetin tefsirine bakarsanız aynı şekilde onun da bu ayete e, daha önce işte topraktım taştım, ottum hayvandım sonra insan oldum. Yani aynı felsefeyi bunların da yaşadığını ne yaparsınız? Görürsünüz. Yani bunların eserlerinde. Şimdi bizler yani acem olan insanlar tercüme kültürlerine neyiz? Muhtacız. diye gidip alıyorsun. Baştan sona inşallah okur ümmet de hatalı bile olsa okumasa bile rastgele gözüne bir gelin. ha Demek ki ben daha önce başka alemde topraktım. Sonra işte şu oldum, sonra bu oldum. Bunu filmlere, efsanelere, kitaplara yayarak gelecek nesli ne yapıyorlar? Bozulmasına sebep oluyorlar. Halbuki Allah Resulü Ali, Allah Azze ve Celle kitabında Adem'in nedir? Topraktan yarattığını, havayı Adem'in eğe kemiğinden, etten, kandan, İsa'yı babasız yarattığını, bizleri ise bir sebebe binaen, bir meniden, bir sinen etten yarattığını söylüyor. Vallahi Resulü ve Vesselam Allah diyor Adem'i sekiz çeşit topraktan yarattı. Baktığımızda diyor, kimi beyaz, kimi siyah, kimi kırmızı, kimi sarı, kimi de bunların arası bir renktedir diyor. Hacca giderseniz, Arafat'a oturun, bu renklerin hepsini görürsünüz orada. Hepsi böyle envai çeşit. Kimi hayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak, Kimi verimli, kimi çorak diyor. Adem'in yaratılışı nedir? Budur. Ama işte ölümü inkar eden, yaratılışı inkar eden insanlarsa hep tevile giderek birçok sıkıntılara ne yapmışlardır? Girmişlerdir. Veyahut yaratılışı inkar edip aslında yaratılışı değil de Allah'ın dinini inkar edip putperestliğe müşrikliğe giden insanlarsa neye inanmışlar? Bu Darwin teorisindeki geldiği gibi işte evrim geçirme olaylarından işte maymunmuş bunlar ataları sonra daldan dala hoplarken kuyrukları kopmuş Kuyrukları kopunca yürümeye başlamışlar. Kamburlukları gitmiş, dik olmuş. Sonra güneşe çıkmışlar. İşte ne olmuş? Tüyleri dökülmüş, ya bugün insan olmuşlar. Yani bu şekilde ne yapıyorlar? Evrimi anlatmaya çalışıyorlar. ki Kur'an tarihine gittiğimizde insanlığın tarihinin ne olduğunu Allah bize ne yapıyor? Anlatıyor. Ve Adem'e Allah Azze ve Celle bin sene ömür veriyor. Daha sonra kendisine bir sandıka getiriliyor. Kıyamete kadar gelecek Ademoğlunun orada hepsini görüyor. Ve içlerinde Resulluk, Nebilik yapanların resimlerini bir atlasta görüyor. Bukharbi, Tirmiz'de gelen rivayette. Onların alımlarında isimleri ve yaşları yazıyor. Davut'un ömrünü 40 yaş görünce, Ya Rabbi bunun ömrü pek azmıştır. Ben öyle takdir et. Benim ömrümden diyor 60'ını ona bağışlasak da 100 olsa sen nasıl istersen diyor. Ve ona 60 senesini bağışlıyor. 940 yaşına geldiğinde ölüm meleği geliyor. Adem Aleyhisselam oğluna verdiği 60 seneyi unutuyor. inkara sapıyor. Ve Allah da kiramın katiplerine ne yapıyor? Halk ediyor. Unutma Adem'den bize geliyor. İşte ölüm o denli ne kadar yaşarsan yaşa ama ayrılma noktasına geldi mi ayrılmak hakikaten ne yapıyor? Zor oluyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbi bana ölümü sevdir. Diyor. Ya Rabbi bana sana kavuşmayı sevdir diye ne yapıyor? Dua ediyor. Arkadaşlar bunu şöyle güzelce düşünerek dua ederek bir yapın. En azından acısını bir hissedin. Hani geçen haftaki sohbette şöyle bir ifade kullandım. Hatırlayacak olursanız el ve dil eminliğinde hiç kimseye gitmeyin. Kendi kendinizin tezkiyesini verebiliyor musunuz? Şöyle bir düşünün ve kendinize evet ya da hayır değil vereceğiniz cevaptan kendiniz utanırsınız. Müslümanlar bu hale gelmiş. Ölüm tefekküründe de bakın tasarrufçular her gün ölüm tefekkürü yaparlar. Otururlar, öldü. Yakınlarım geldi. işte yıkıyorlar. E, kefenliyorlar. Musallaya koyuyorlar. Sonra herifler bir cezbeye geliyor. İşte her gün zikirleri ölüm tefekkürüyle. Ha, ben size onu da demiyorum fakat Allah Azze ve Celle beş şeyi bizden ne yapmış? Gizlemiş. Kim nerede öleceğini biliyor? Var mı öleceğini bilen? Yok. Kıyametin ne zaman kopacağını biliyoruz mu? Yok. Yarının ne getireceğini biliyoruz mu? Yok. Şu ana kadar da ömrümüz geçti. Şu çeyrek dakikada başımıza ne geleceğini biliyoruz mu? Yok. Bilinmeyen bir şey bizim aynı zamanda imanımızı ne yapmalı? Artırmalı. Çünkü insan bildiğini gevşekliğe ne yapabilir? Bir yerde gidebilir ama nerede, ne şekilde öleceğini bilmeyince ne yapar insan? Daha cevap, daha, daha çok ibadet etmek ki ayet-i kerimede ne diyor? Hanginizin ameli daha güzel? Bunu denemek için, yani yarışın diyor. İyilikte ve taklada yarışın. Kötülükte, günahta, facirlikte değil. Ama bizim Müslümanlar iyilikte yarışmazlar. Geleceklerini hep iyilikleri unutarak onun üzerine bina ederek yaparlar. İnsanlar böyle olmuş. Onun için hiçbir nefis ölümden kaçıp kurtulması mümkün değil. Ve hatta evlerinizde kalmış olsanız bile ölüm size gelmişse olduğunuz yerde ne yapacak? Düşüp kalacaksınız diyor. Nerede olursanız hatta muhkem sağlam kalelerde de olsanız ölüm size gelip ne yapacak? Kavuşacaktır. evet Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın kardeşler Allah hepimize doyan bir nefis kabul edilen bir dua nasip etsin ruha bakıyorsun dünya hayatı bir imkan. ana rahmine düşen bir cenine 3-40 gün geçtikten sonra bir ruh üfleniyor serüven başlıyor ve bir melek geliyor. Ya Rabbi bu ne olacak? Erkek mi dişi mi? Allah takdir ediyor, yazıyor. Ya Rabbi bu sahip mi olacak? Şakim mi olacak? O da yazılıyor. Ya Rabbi bunun ömrü ne olacak? O da yazılıyor. Ya Rabbi bunun rızkı ne olacak? Melek soruyor. Allah takdir ediyor. Ve bunlar yazılıyor. levh muhafızda gizleniyor. Bakın dört şey sen ana rahmine düştükten ruh üflendikten sonra ne yapılıyor? Bir takdir olunan bir ömür var, bir rızık var bir sahip mi, şaki mi, Bu olay var. Erkek mi? Dişi mi nedir? Bir olayı var. Ve bu ömür bittikten sonra da bu ömrü nerede geçirdin? Sana verilen rızıkla yani bir takdir edilen rızkı helaldan mı kazandın? Raf mı ettin? mi ettin? Cimrilik mi ettin? Bunlarla ne yaptın? Teker teker ne yapılacak? Sorulacak. Ömrünü nasıl tüket? Yani gençliğini nerede harcadın? Şimdi hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde arşın gölgesinde gölgelenen yedi sınıf insandan biri var. Kim bu? Genç olup da devamlı mescitlere giden. Birinden bahsediyor İlim meclislerine gidiler yine birinden bahsediliyor. İki tane genç var orada. Şimdi bir ihtiyarın ibadet etmesiyle bir gencin ibadet etmesi aynı mı? Bir gencin dinlemesiyle bir ihtiyarın dinlemesi aynı mı? Veyahut hacca giderken düşünün. Bizim Türkiye'den kim gider? Yaşlılar. Hep emekli olduktan sonra gitme. Öbür yani bazı arkadaşlar istisna. Ama genç giden bir hacı ile yaşlı giden hacı bilir Oradaki ibadetleri genç mi daha güzel yapar? Yaşlı mı? Ama tehir eden insan, bak tehlikeye bak yol emniyet olup da gitmeye gücü yetmeyen bir insan, yol e, emniyet olup da <gülüyor> gücü yeten birisi hacca gitmez de o vaziyette ölürse İslam'daki cezasını ne? Ha, olarak ölmüş. ama Masbali hiç fark etmezdir. Yani haç farz olmuş. O ertelemiş. Bu sene giderim. Öbür sene giderim ve haç farzesini yerine getiremeden ölüp gitmişse ha Yahidi ölüyor. Ha Hristiyen hiç fark etmiyor. Bak adamın her ameli düzgün ama bir haç farz olduğu halde yerine getirmemişse o adamın ahıbeti nedir? Müslüman olarak gitmiyor. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Yine Kur'an'a gittiğimizde kardeşlerim uykuyla ölümü Allah eş manada kullanıyor. Uyku da ölümün nedir? Bir arkadaşıdır. Ve Allah Azze ve Celle gündüzleri bize çalışıp rızık kazanma geceleri ise uyuma ve dinlenme olarak ne yapmış? taksim etmiş. Uyku da bir nevi nedir? Ölümdür. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yatağına yatarken ve yatağından kalkarken yaptığı dualar hiç öğrendiniz mi? Okudunuz mu? Evet, evet. Yatıyor. Ne diye dua ediyor? Ya Rabbi eğer ölürsem beni Müslüman olarak öldür. Yaşarsam Müslüman olarak yaşar. Yani her yatışta insan ölümü aynı zamanda ne yapıyor? Hatırlıyor. Daha önce Osmanlı ecdadımız yanında küçücük bir defter ve bir kalem taşırmış kardeşler. Bunları hep çakı, ateş, sünnet diye taşırlarmış. Kağıt ve kalemi taşımalarının sebebi ise gündüz işledikleri günahı not ederlermiş. Akşam yatağına oturduklarında tek tek bakarlar ondan tövbe ederler. Ya Rabbi ölürsem iman üzerine öldür diye işledikleri günaha tövbe derlermiş. Ya ne güzel anlayan şey bu. Zaten kiramen katipleri de bunu ne yapıyor? Ee, yazıyor. Evet, Ölümün tersi ise nedir? Hayattır. Hayatın aslı ise ruhun hayatıdır. Eğer yaşarken ruhu insan karartmış, öldürmüşse o adamın yaşamasıyla ölmesi arasında da hiçbir fark nedir? Yoktur. Allah Resulü diyorken İstilatül İslam, akraba ziyaretinde bulunun. Ne yapar? Ömrü artırır diyor. Sadaka verin, hayır hasenatta bulunun. Ne yapar? Ömrü uzatır diyor. Allah kendisine razı olsun. Hadisçiler zaten diyor, ömür takdir edilmiş takdir edilmiş ömrü kim biliyor Allah biliyor şimdi 50 yaş takdir edilmiş bir adam 50 yaş takdir edilmiş bir adam iki kişi var diyor birisi hep hayırda yaşıyor hiç şerle şer olan bir şeyler hiç uğraşmıyor hasetmiş dedikoduymuş gıybetmiş ondaki mala hasetmiş hiç Allah'ın verdiğine razı oluyor ve yaşıyor biri ise tam zıttına. O da sene yaşıyor. O da sene. Hangisinin ömrü uzun? Hayır, o yaşlığında rahat bir uyku çeker. Gece bir kısmında kalkar. Namaz kılar. Ama öbür karakterdeki insansa öyle bir ateş bakar ki ne uyku vardır ne başka bir şey. Sürekli onun ruhu başka şeylerle meşgul olması onun ömrünü ne yapar? Daraltır. Sürekli evham, sürekli vesvese, O ne yapıyor? Ömrünü yaşama imkanı bulamıyor. Onun için Allah'ın verdiği ömrüde insanlar ne yapar? Hayırda kullanması gerekir. Ve yine kardeşlerim akide'den bir tanesi öldüren de, dirilten de ancak kimdir? Allah'ın. Allah'tan gayrı hiç kimse öldürmeye ve diriltmeye nedir? Fadir değildir. Ama bizim yaşadığımız e, şu dönemde yani öyle ilahlar var ki, pes, adam Adıyaman menzile gidiyor, şeyh diyor ki git guslette gel, adam gidiyor guslettiği yerde ölüyor. Şeyh geliyor, bir üfürüyor, adam tekrar diriliyor, geliyor. Veyahut Bizde yine öyle şefler var ki ne diyorlar onlara şişçi mi diyorlar? <gülüyor> kesiyor, doğruyor, biçiyor, torbaya dolduruyor. Adam şuradan ne yapıyor? Diriliyor gidiyor. Öldüren dirilten kimdi? Allah'ın. Allah. Veya bizde öyle şefler var ki adamın kelleyi kesiyor, kelle ayrı yerde gidiyor, gövde ayrı yerde ama şef geliyor kelleyle gövdeyi ne yapıyor? Yapıştırabiliyor. Yani. Bu tür hikayeleri çok rahatlıkla anlatıyorlar ve çok rahatlıkla da insanlar ne yapıyor inanabiliyor. Öldüren kim? dirilten kim? Bu sıfatı hiç kimseye ne yapamazsınız, veremezsiniz. Yani eğer verilseydi, verilseydi, herhalde bunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha yetkili olması gerekmez mi? Onun için öldüren de, dirilten de Allah'tır. Bu hiç kimseye ne yapmamıştır? Verilmemiştir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Aynı zamanda bunlar Allah'ın sıfatlarıdır. Allah mümittir. Ölümü yaratan Allah'tır. Ve doksan dokuz Esma'il Hüsna'sından ithamlısıdır. Elmimi, canlı mahlukların ölümünü yaratan anlamına gelir. Hayatı nasıl Allah veriyorsa ölümü yaratan da kimdir? Yine Allah'tır. O öyle yüce Allah ki hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır diyor Mülk Suresinin ikinci ayetinde. Allah'ın öldürme faaliyetine baktığımızda Allah'ın yaratma fiili her an faaliyet gösterdiği gibi Allah'ın öldürme sıfatı da aralıksız ne yapar? İşlemektedir. Günde belki 300 bin kişi ölmektedir. Ama her saniye dünyada doğan birçok ol nispetle de ne vardır? İnsan vardır. Bu rakamı sadece insanlık alemi için değil, Aynı zamanda hayvanlar alemini düşünün. Bu kadar insanın bir de ne var? Yiyeceği, içeceği var, balığı var, hayvanı var, canlı mahlukatı var. Aynı zamanda nedir? Bir de onların ölümleri vardır. Bütün bu fiil, işleri sonsuz ilim ve hikmetiyle yerine getiren nedir? Allah'tır. Onun ilmine sual ne yapmaz? Olmaz. Hocanın dediği gibi, Hoca bir gün Nasreddin Hoca dostlar oturuyormuş. Kafaya bir ceviz düşüyor. Elhamdülillah dur. Kafa şişiyor tabii. Ceviz nasıl ceviz artık. Oradaki diyor ki ne oldu koca yani kafana ceviz düştü. Hayırlı bir şey olmadı ki elhamdülillah. Ayaklarının dibinde de karpuzlar varmış koca koca. Ya diyor şu bahçeye şu ağaçta yetişeydi diyor. Ya diyor bu kafaya düşse eti diyor. O zaman bu kafa yerinde ne yapmazdı? Olmaz. Yani Allah'ın e, hikmetine sual ne yapmaz? Olmaz kardeşler. İmate yok etme değil varlığı daha mükemmel ale getirmedir. İmate habir alemine bir doğuştur. Ve imate insan için dünyadan gönderilmesi hatta onun için bir merhamettir. Şimdi Yaşar'ın babası sağ. Allah sağlık, sıhhat versin. Ve kendisi iki kere düştü. Birinde ağaçtan düştü, birinde ayağa kaydı düştü. Ve şu an bakıma muhtaç. Yaşar yaşlandı. Ele avuca düştü. Oğlu yaşlandı. Ele avuca düştü. Yani ölümü uzatalım. Hayat inanın çekilmez hale bir de çalışan insanları düşünün. Belli bir yaşa geldikten sonra insanlar güçten ne yapar? Düşer. Bakıma muhtaç çok. Çalışan az oldu mu bu sefer fakirlikte ne yapar? Artar. Hastalıklar, geçimsizlikler, kemik erimesi şu bu. Yani vakti gelenin selametle ne yapması? Gitmesi en hayırlıdır. Yani insanın ölümü bile bir yerde nedir? hayırdır. Ama genç oldu mu çocuk oldu mu insanda veya da çok çok hayırlı bir insansa onun ölümü birçok insanın ne yapar? Üzer. Ama bu üzüntü de isyan manasında yine değildir. Çünkü ona kavuşma var. O gitti. Biz de ne yapacağız? Gideceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabri ziyaret ettiğinde ne diyor? Selam veriyor. Sizler gittiniz. İnşallah biz de gelip size ne yapacağız? Soğuşacağız diyor. Yani bak kabirdekine duası böyle başlıyor. Yani ben de senin yanına geleceğim. Yani kendine bir ne yapıyor nefsini, Ey nefis dikkat et. Sen de buradan ne yapacaksın? Göçeceksin. Onun yanına sen de ne yapacaksın bir gün? Varacaksın diyor. İnsan bunu kendine ne yapması? Güzelce bir eee yerleştirilmesi gerekir. Ve kardeşlerim Kur'an'da mevt kelimesi 165 vefat ve ölüm kelimesi ise 190 kere zikredilir. Yani 114 surede 190 kere bunun zikredilmesi az bir rakam değil. Yani ölümden bu kadar sık anlatılması. Ve bütün hepsine de baktığımızda yaratanın da Öldürenin de öldükten sonra hesaba çekecek bir varlığın da Allah olduğu hep ne yapılır, anlatılır, bunun hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor. Ve hadis şeriflere geliyorsunuz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağızların tadını kesen ölümü veya lezzetleri kesen ölümü çokça ne yaptın Anın. Bir anın bakayım ben. İçinizden. Şöyle bir anın. Bir hissedin bakın Ne kadar hissediyorsunuz? Şu an öldüğünüzü şöyle bir anın. Yani şu an şurada öldünüz. Bir anın. Ne kadarınıza bu lezzeti kesiyor? Ne kadar fayda veriyor? Ne kadar vermiyor? Yani nefsinizde bunu bir deneyin arkadaşlar. Cidden denemeniz gerekiyor. Çünkü hadis-i şerifte bir emir var. Lezzetleri yok eden ölümü anın. Bu nedir? Çok sevdiğin bir kardeşin, eşin, çocuğun ölmüş senin ağzının tadını ne yapıyor? Kesiyor. Yemek yiyeceksen aç bile olsan ne yapamıyorsun? Yiyemiyorsun. Bir tatlı yiyemiyorsun. Üstünü başını değiştirme, güzel elbiseler giyme, süslenme, koku sürme. Bunları bile ne yapmıyorsun? Yapmıyorsun. Yani çalışma azmi bile. Şimdi bu sevdiğinin bir de kendi ölümünü düşün. Artık ibadet yok, hesap var, hesap. Hani şu değiştiremediğin dediğin davranışlar, yaşantılar, hareketler var ya. Artık onların neyi var? Bir hesabı var. İşte mümin olan bu hesaba ne yapacak? İnanacak ve kendini ona göre çeki düzen verecek. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü müminlerin hangisi en akıllıcısı? Sahabelerin sorduğu soruyu görüyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölümü en çok hatırlayan ve hatırlatandır. Öldükten ise hayırlı amel yapar yani hazırlık yapan en akıllıcısıdır. İşte bunlar insanların en akıllısı. Ölümü çokça hatırlayan ve oraya hazırlık yapan. İnşallah biz de onlardanızdır. Allah Azze ve Celle ölümü çokça ananlardan, hatırlayanlardan eylesin. Bera anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Biz diyor Allah Resulüyle birlikte Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bir cenazedeydik. Allah Resulü kabrin yanına oturdu. O kadar ağladı ki diyor gözyaşlarından toprak ıslanmıştır. Biz de çok üzüldük. Sonra dedi ki diyor ey kardeşlerim işte başımıza gelecek bu aynı. Yani bu ölüm için hazırlanın diyor. Şunun için kendinizi ne yapın? Hazırlayın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kabirde bu kadar gözyaşı dökerse Yine cennetten müjdelenen ismen sahabeler var. Hayatlarını bir okuyun. Bir de ölüm hallerini Allah rızası için bir okuyun. Hepsi hüngür hüngür ağlıyor. Yani onlar cennetten müjdelenen insanlar bu kadar ölümden yani hesaptan korkuyor ve ağlıyorlarsa bizlerin ne yapması gerekir bir Yine Allah Resulü İslam Ey insanlar! Ölmeden önce Allah'a tövbe edin. Musibet, hastalık, yaşlılık gibi ağır meşguliyetlere düşmeden önce salih amellerde acele edin. Çok zikir edin. Gizli ve açık çok sadaka verin. Allah'a karşı üzerinizdeki borcu ödeyin ki bol rızka ilahi yardım ve zafere halinizin ıslahına mazhar olasınız. Allah bir kulunun bir memlekette ölmesini takdir etti mi oraya bir vesile kılar o oraya gider orada ruhunu ne yapar teslim eder yani eğer benim ölmem falan yerdeyse oraya muhakkak gideceğim ve ruhumu ne yapacağım orada teslim edeceğim ölümde bu şekilde insana ne yapıyor geliyor evet, ölüm bir son değil kardeşler aslında nedir bir başlangıç. Yani e, çiftçi bir tarlaya geliyor, sınırlarını ne yapıyor? Belirliyor, orayı sürüyor, ekiyor, tımar ediyor, biçiyor, ediyor. Ne, ne için? İyi bir hasat için. O hasatla rahat bir nedir? Geçim için, ihtiyaçlarını görmek için. İşte ölüm de buradaki yapmış olduğumuz hasadın oradaki nedir? Karşılığını alma. Kabirle alakalı meselelere bakıyorsun. Münker ve nekir melekleri geliyor. Azap edecekler. Hemen oradan kişinin yapmış olduğu ameli hayır buradan secde yaptı. Buradan işte davet etti. Buradan cihada gitti. Buradan iyiliği emretti yapmış olduğu ameller huzurlarından ne yapacak? Ona karşı gelecektir. Bu da gösteriyor ki insanın e, her yaptığı amel kendisine ne yapacak? Fayda verecek. Onun için kardeşlerim Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan hayır basın. Rabbim Sübhanahu ve Teala ölümü unutmayalım diye önümüzde sürekli cereyan eden bir tabiat olaylarını da ne yapıyor? Canlı tutuyor. Bugün bakın, hepimiz bir ağacı ne yapabiliyoruz, ve müşahede edebiliyor muyuz? Bir bakıyorsun bir ağaç, yaş, yaprak vermiş, çiçek vermiş, meyve vermiş, bir bakıyorsun yaprağını dökmüş, kupkuru olmuş odun vaziyetine veyahut Kur'an'dan başka bir örneğe gidelim. Allah Azze ve Celle'nin görevlendirmiş olduğu melekler Lut Aleyhisselam'ın kavmini helaka gittiklerinde İbrahim Aleyhisselam'a uğruyorlar. Ayet-i Kerime'yi okuduysanız kendisine insan kılığında çok yakışıklı erkek olarak geliyorlar ve ona İshak'ı müjdeliyorlar. O arada da Sarı annemiz diyor ki benim gibi bir koca karı yani artık pırsümüş, yaşlanmış birinden yani dön mü gelecek? Melekler oradan kurumuş bir ağacı gösteriyorlar. Ağacın en tepesindeydi ufacık bir yeşil dal. Nasıl kurumuş bir daldan, yaş bir damardan Allah bir şey çıkarmışsa elbette ki senden de nesin ne yapar? Getirir diyor. Onun için kardeşlerim ölüm gözümüzün önünde sürekli hatırlamamız için ne yapıyor? Cereyan ediyor. Ve sürekli bir yakınımızın ya doğduğunu ya öldüğünü ne yaparız? Görürüz. Onu da bırak. Hepimiz uyuma mecburiyetinde olan insanlarız. Ben uyumam diyecek insan var mı? Bir gün iki, üç, dördüncü gün bayılır düşersin. Yani daha fazla ne yapamazsın? Gidemezsin. Ha, bazı istisnalar var. Hiç uyumayan insanlar. göz açık. O hariç. Onlar istisna ama insandır. Ne yapacaktır? O insan uyuyacaktır. Bu da dört mevsim önümüzde ne yapıyor olan şeyler ki hiçbir zaman ölümü ne yapmayalım? Unutmayalım. Yani sürekli bize ne yapsın? Canlı kalsın. Ölümü sadece inkar eden nedir kardeşlerim? Kafirlerdir. onlarda nedir? Hayat bu hayattır diyerek Alabildiğinde, da ne yapmışlardır? Dolu dizgin gider. Peki Müslüman ne yapar? Ölüme inanıyoruz. Hak olduğuna da iman ediyoruz. Peki bu ölüme inanmamız bizim akide olarak, iman olarak yaşantımıza ne kadar etki ediyor? Şimdi insan iman ettiyse ne yapacak? İntihar olacak. Peki bir suç işledin. Suç işlerken şeytan galibe çaldı. Ölümü hatırladın, hesabı hatırladın. Yalan söyleyip izzetini mi kurtarsın? Doğru söyleyip insanların yanında küçülsen de Allah indinde müjdelersin. Hangisini tercih edersin? yapılmaz. Bak orada işte senin ölümüne kadar inanıp inanmadığını gösterir. Hatırlayacak olursanız çok beni etkileyen bir rivayet var. Nadir de olsa zikrederim. Enes diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Ben diyor hep hat cezalarında peygamberin yanındaydım diyor. Aleyhisselatü diyor. Hep diyor hat cezası uygulanırken insanların ağzına bakardım diyor. Yani hat cezası uygulanana işte isyan ne diyor sövüyor mu tövbe mi diyor. Hep bu ağızdan çıkana bakardım. Bir adam getirdilerdir. Adamdır, Adam diyor gayet soğukkanlı ben zannettim ki şoka girdi. Yani el kesilecek. Olur ya insanın e, bir şeyinin kesilmesi basit bir olay değil. Şoka girdi zannettim. Baktım mırıldanıyor diyor. Kulak verdim. Dedi ki diyor ki diyor adam ey el Allah'a hamd olsun ki bugün senden kurtuluyorum. Eğer bu el şu bedende kalmış olsaydı bu bedeni komple ateşe götürecekti. Ama Allah'a hamd olsun ki bugün senden kurtuluyorum. Olayın önüne gelelim. Enes diyor ki bu adam geldi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a beni temizle dedi diyor. Hadisi tam nakledeyim de daha uğurlu olsun. Allah Resulü dedi ki diyor ne yaptın ki? Falan kabilenin devesini çaldım. Diyor, falan. Diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir durdu diyor. Adama baktı diyor. Sonra iki kişi çıkarttı ve o kabileye gönderdi diyor. Sor da gel. Adamlar gidiyor. O kabileye diyorlar ki sizin deveniz çalındı mı? Onlar diyor dükük çalınmadı. Peki yiten bir şey oldu mu? bir tarihte diyor bir devremiz gitti ama korkmedi, boğulmuyor, ne olduğunu bilmiyoruz. Yani onlar da bilmiyorlar. Ama adam çalıyor, şeytan galip geliyor. Fakat iman daha ağır basarak kendisine ne yapıyor? Hak cezasının uygulanmasını istiyor. Yani iman bizdeki amel bizi buna ne yapacak? Zorlayacak. Yani günahlardan arındırmaya insanı zorlayacak. İmtihan edilmeden imanın da lezzeti ne yapılmaz? Anlaşılmaz kardeşler. Yani insan günah işlemez mi? İşler, siz günah işlemeyecek olsaydınız diyor. Allah günah işleyecek bir topluluk yaratırdı. Onlar günah işler. Tövbe eder. Allah da tövbelerini ne yapar? As ederdi diyor. Var. Ama burada insanın imanı ne yapacak? Hanginizin ameli daha güzel onu yarıştıracak ve takvada yarışan insanlardan olmamız gerekiyor. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ölüm hem de birkaç yönden insan için bir nimettir. Her şeyden önce ölüm aslında bir kurtuluştur. Şu an hepimizin üzerinde omuzlarında cidden çok yüksek, yani büyük yükler var. Doğru mu? Ölünce ne oluyor? Yükü bırakıveriyorsun. Bazı cenazeler oluyor. Hiç dikkat ettiniz mi? Kuş gibi hafiftir. Adam ne kadar ağır olursa olsun. Öyle cenazeler oluyor ki adama bakıyorsun 50 kilo yok. Tabuta bakıyorsun. Neredeyse bir ton. Hiç dikkat ettiniz bunlara? deno Yani Ama bu yönü Onun için ölüm bir yerde kardeşler bu hayatın külfetin külfetinden bir yerde nedir? Kurtuluştur ve bir yerde mümin için hürriyete kavuşmadır. Çünkü artık orada bir ebedilik ne var? Bir hayat söz konusu. Ve Rabbim bizleri cennete girenlerden eylesin. Yükü emaneti hayırla verenlerden eylesin. Allah Resulünün yanından, Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanından bir cenaze geçiyor. Ve diyor ki: "Bu ya kendi kurtulmuştur ya da kendisinden kurtulunmuştur." diyor. Sahabeler diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, kendi kurtulmuş ya da kendinden kurtulmuş ne demek?" diyor. Anlamadıktır. Allah Resul diyor ki Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mümin ölmüşse diyor, dünyanın bütün eziyetinden, insanların eziyetinden, sıkıntısından kurtulmuştur diyor. Ama kafirse dünya ve içindekiler de bunun eziyetinden kurtulmuştur. Yani giden adam ya kurtulmuştur ya da insanlar ondan ya da kainat onlardan nedir? Kurtulmuştur. Ve Allah Resulü diyor ki ve vesselam Fasık ölünce onun şerrinden insanlar, beldeler, ağaçlar, canlar hepsi kurtulur diyorsun. Ama bir müminin yaşantısı bir dünyanın yaşantısı demektir. Ama bir kafirin yaşantısı dünyanın nedir? Ölümüdür. Bakın Suriye'de bir tane kafir için insanlar kan döküyor. Şimdi o baştan inse kan duracak mı? olan an için duracak. Ama başka bir olay başlayacak. Aa Mısır'da bir tane kafiri indirdiler. Yerine kim geçti? Aynı Türkiye'nin başında kim var şimdi? Seçimden gelen AK Parti. Mısır'a kim geldi şimdi şey olarak? İhvani Müslüm. Bunların aynı uzan. Türkiye'de onlar uzan. Aa dünlüydü öbür günlüydü bir maçı mahane ederek Kaç insan öldürttüler? Hala şimdi onlar niye öldü? Şimdi onlar niye öldü? Niye siz önlem almadınız? Vay, bir ölüler daha ne yapıyor? Devam ediyor. Handırıyor mu? Yine durmuyor. Allah hepimize anlayış versin. Yani kafirin dünyayı sevmesi birçok insanın ölümünü hiç saymasından gündeme geliyor. Halbuki İslam hukuku nedir? Önce fıtratın korunmasıdır. Kişinin özgürlüğüdür. Şunun özgürlüğünü insan ne yapamaz? Kısıtlayamaz. Ve İslam'da ölçü nedir? Kendi nefsine yakışmayanı bir başkasına ne yapma? yapma İstemem. Ve müminliğin en üstünlü nasıl görüyor dinimiz? Kendi nefsin için arz ettiğin cennet mi? Kardeşin içinde ne yap? arzu et diyor. İşte imtihan nedir? Bunlar. Ama ölümü anlamayan, imtihanı anlamayan, nimeti anlamayan insanlarsa anında her şeyi siler. Ne yapar? Kendine göre bir hayat, imanı, kardeşliği, tevhidi hiçe ne yapar? Çok rahatlıkla sayar kendi burnundan, kıl bile aldırdığını göremezsiniz, fasıkların, kafirlerin, müşriklerin. Doğru mu? İşleri, güçleri, laşkalıktır, eğlencedir, içkidir, laftır. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın mümin çok amel işleye ama az konuşan. az konuşan. Bakın bu çok önemli bir özellik. Peki facir, münafık, fasık ne diyor? çok konuşan ama az amel olanlardır. Onun için ölümü seven insanların çok çok e, amel işlemesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi her Müslüman ölümü hazır olması gerekiyor. E, pek hoşlanmam ama Mehmet Alagaç diye bir yazar var. İkiş, okuyan oldu mu kitabını? Duydum. Duydum. Ölüm veya mezar notları diye bir kitabı var. E, hepinize tavsiye ederim. Bulabilirseniz eski bir kitap, ince bir şey. Belki iki lira, belki üç lira bir değeri var. Ama içinde anlatılanlar çok güzel kardeşler. Hepinize tavsiye ederim. Bunu kimde var bilmiyorum. Ama alıp okumanızı e, tavsiye ederim. Neden? hazır ol diyor. Hazır mısın paşam diyor. Herkese hazır ol, rahat diyordun. Şimdi sen hazır mısın diyor. Her kesimi hicvetmiş. Ne o muhtar emmi diyor. Hazır mısın diyor. Hemen sıkıştığını 163 denmeni gidip şikayet ediyordun diyor. Şimdi kabirdesin münkerler nekir geldi diyor. Sen diyor sormaya hazır mısın? E diyor alim geçinen diyor. Allah'ı inkar ediyordum. Ölümü inkar ediyordum. Kabir azabını inkar ediyordum. Şimdi yani her öyle güzel hicvetmiş ki inanın ölüme hazırlık olarak e, o kitabı okuduğunuzda belki güleceksiniz. Belki de kendinizi oradan bir şey olarak göreceksiniz. Ama Allah Resulü'nün dediği gibi lezzetleri yıkan ölümü çokça ne yapın hatırlayın diyor. Şimdi bakın özlü bir ifade ve öyle bir ifade ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz kendisine az kelimeyle çok mana anlatma özelliği verilmiş. İşte burada da çok kısa sözlerle çok büyük bir ne yapıyor? Öğüt veriyor. Ve bir gün vadinin kızıl develerle dolu olduğunda, hanimetlerde, çok sevdiği iki tane sahabesi onlara böyle hasretle bakıyor. Yani bize verse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakıyor. Neye bakarsam bak, bir gün o gözler sana ne yapacak? Hasretle geri dönecektir. Yani gözünü Bırakacağın şeye ne yapma? Dikme. Ona ne yapma? Hırslanma. Çünkü ayeti kerimelere bakıyorsun her zaman hırs insanı mahrumiyete götürmüş. Adem aleyhisselam cennette ebedi kalmak istedi mi? Ne oldu? Doğru. Elinden kaçtı. Çünkü düşman İblis onu gördü oradan ne yaptı? Vurdu. Allah size bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misiniz? Baktı. Eğer bundan yerseniz, bu melekler gibi cennette ebedi kalacaksınız. Oradan ne yaptı? Kandırdı. Adem hata etti. Bedelini cennetten dünyaya inmekle ne yaptı? Ödedi. Artık malıyla, canıyla o cenneti yani salih ameliyle alma zorunda kaldı. Onun için kardeşlerim, ölüm ölümü anma ölümü hatırlatma insandan muhakkak neyi gündeme getirir? İman'a. Böyle kalkıp oynamayı mı hissedersiniz yoksa tedirginlik huzursuzluk böyle bir e, yani rahatsızlık mı? Hangisini? Ölümü hatırlatma. Muhakkak ağzını ne yapar? Tadını keser. Yaşantıyı ne yapar? etkiler. Demek ki ümmet ölübün bilinen belli bir şeyini ne yapacak? E, hissedecek. Çünkü adam hasta olur, gider. Sıhhatli olur, yine gider. Mesela bizim bacanak bir şey yedi mi, o küçük dilini mi, ne, oraya kaç veriyor? Hani insanda biliyorsunuz bir nefes borusu bir de yemek borusu var. Gidiyor. Bazı insan var. Yani yemek yerken bile ne yapabiliyor? Öyle biliyor. Onun için ölümün ne zaman geleceğini ve e, insanlara ne şekilde bırakacağını insan bilemediği için e, ölümü çokça ne yapma anmak gerekiyor. Bunun yanında yapacağımız şu kardeşler. Bir, ben sizi diyor daha önce kabirleri ziyaret etmekten men etmiştim. Neden men etmişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Çünkü kabirler hep putaniye dönmüştü. Aynı bugünküler gibi işte türbeler veyahut anılma yeri veya adak adama kurban kesme yerleriydi. Şirke küfre gider korkusuyla ümmeti yasaklıyor. Ama sonra diyor ki buralar ölümü ve ahireti hatırlatır. Kabirleri bolca ne yapın? Ziyaret edin diyor. Ölümü sadece hatırlama insana yetmiyor kabirleri bol bol ne yapın? Ziyaret edin. Eğer bunu yapmazsanız hatırlayın diye size arife günleri bidat şeklinde yaptırırlar. Veyahut bayram namazından çıktığımı doğru bir kabristana giderler, ölülerle bayramlaşırlar ondan sonra dirilere gelirler. Doğru mu? Halbuki bir müslümanın her zaman kabri ziyaret etmesi ve ölümü ne yapması? Hatırlaması gerekir. Veyahut ağır hasta, sekaret halinde hastalar vardır. Hastaları ne yapma, ziyaret etmek gerekir. Ölümü insan daha çok ne yapar, hatırlar. Ve hastaların yanına gittiğinde de insan nedir? Onlara e, ölümü değil de moral verici sözler söylemeli ama kendisinin de tefekkür etmesi gerekir. Evet kardeşler, ana başlıklar neymiş? Her insan ölümü kalacak. Bundan kimse ne yapamazmış. Kurtulamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle yarattığı her şeyi ölümlü yaratmıştır. Yarattığı her şeyi kendine muhtaç yaratmıştır. Yarattığı her şeyi çift yaratmıştır. Çift yaratmıştır. Bunların hepsi bir olan Allah'ı rahat bulalım diye. Başka ne öğrendik? Yaşatan da öldüren de kimmiş? Allah'tan gayri hiç kimse ne yaşatmaya ne de öldürmeye nedir kadir değildir. Bunun örneklerini Kur'an'da ve sünnette bolca ne yaparsınız? görürsünüz. Nemrut diye bir insandan bahseder Kur'an. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyor. Diriltirim diyor. Nasıl öldürüyor? İki eve, iki ayrı aile hapsetiyor. Birine yiyecek veriyor, yaşıyor. Birine de vermiyor. Ölüyor. Ne diyor? Ben diyor bak öldürdüm, dirilttim. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Benim Rabbim güneşi şuradan getirir. E sen madem ilahsın şuradan getir de bir göreyim diyor. Demek ki öldürmeye ve diriltmeye Allah'tan gayrı hiç kimse ehil neymiş? Değil. Yine insan ne kadar ölümden korunmaya çalışırsa çalışsın, yanında ne kadar doktor taşırsa taşısın, ne kadar şeker atmazsa atmasın, tuz veya üç beyaz mı diyorlar. Ondan uzak durursa dursun, Ya yani ne kadar korunursa korunsun, ölümden hiçbir zaman ne yapamazmış, kaçamayacakmış. Ve ölümden kim korkarmış? Ancak Allah'a ve ahiret gününe iman peki iman eden Müslümanlar ne yaparmış hep Müslüman olarak ölmeye ne yapar gayret ederlermiş çünkü ayeti kerimede ancak Müslüman olarak ölmeye ne yapın gayret edin diyor ve yine e, sohbet içinde unuttuk Yunus suresinin 90. ayetinde kardeşler Firavun ne yapıyor İman ettim. Musa'nın Rabbine iman ettim dediğinde Allah Azze ve Celle onun tövbesini ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Neden? Evet. Ölüm şu boğaza geldiğinde artık tövbe de nedir? Kabul değildir. Allah bu duruma düşenlerden bizleri eylemesin kardeşler. Evet. Allah kafir olarak ölenleri azaplandıracaktır. Ve bütün insanlarda Öldükten sonra ne yapacaktır? Diriltilecek, mahşerde toplanacaktır. Bunu ayrı bir ders olarak vereceğim. Ölümden sonra dirilme için Allah gözümüzün önünde doğadan bir çok örnekleri ne yapmıştır? Vermiştir. Aslında konu uzun ama ana başlıklarıyla ancak bu kadar işleniyor. Fakat size bu ölümle alakalı bir de şunu nakledeyim. Kafanızda kalmasın. Ee, kul diyor Allah'a farzlarla yaklaşır. Nafilelerle daha çok yaklaşır. Öyle olur ki, gören gözü, işiten kulağa, yürüyen ayağı mesabesinde olur. Ve o kul diyor, ne derse ben onu yerine getiririm. Sadece ölüm hariç diyor. Çünkü ben ölümü ezelde ona takdir ettim. Yani ya Rabbi beni öldürme bunu kabul etmemdir. Ve evet, Allah kitabında bildiriyor ve Resul'üne de sünnetinde Abdullah'ı çağırıyor. Allah diyor Cabir'le yani babanla konuştu. Onların arasındaki münazarayı sana bildireyim midir? Abdullah Bildir ey Allah'ın Resulü dediğinde Cabir biliyorsunuz şehit olan bir sahabe parça parça dile benden ne dilersen dedi diyor Allah Azze ve Celle. Ye. Ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder senin uğruna parça parça olayım tekrar şehit olayım tekrar dirip tekrar gideyim ve tekrar senin uğruna parça parça olayım tekrar dirip tekrar gideyim bu münazere olunca Allah Azze ve Celle ben ölen birini tekrar ne yapmam? Geriye göndermem. Bunu ezelde ne yaptım? Böyle takdir ettim. Ama senin halini geridekilerine ne yapayım? Bildireyim dedi diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam Cabir'in halini bizlere ne yapıyor? Bildiriyor. Peki kardeşler Bakara Suresinde bir kıssa geçiyor. Bakara ismini de oradan alıyor. Ölen birine sığırın bir budu vuruluyor ve bir ölü konuşuyor. Veyahut yine da kıssal surelerinde siz sormanız lazım aslında da ben size bunları aydınlatıcı olarak geleyim. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Rabbini getir göster de görelim inanalım dediklerinde Allah Azze ve Celle 70'e yakın asabını veya yani havaresini neyse onları topla, Tur-i Sina'ya getir dediğinde onlara Allah Azze ve Celle bir ceza veriyor. Ne cezası? Bunlar birbirini ne yapıyor? Öldürüyor. Ve bir şimşek düşüyor, oradan bir kısım ölüyor. Allah onları tekrar ne yapıyor? Diriltiyor. Veyahut bunun gibi bazı kıssalar var. Bunları nasıl anlayacaksınız? tekrar Ölümden sonra tekrar cahiletten. Şimdi umumen öldüren de dirilten de kimdir? Allah'tır. Bu tip gelen kıssalardaysa Allah'ın kulları üzerinde sırrıdır. Bunların <gülüyor> üzerinde ne yapılmaz? Konuşulmaz. Çünkü gelen ayettir, gelen hadistir. Olduğu gibi kabul ederiz. Bu Allah'ın artık kendi ilmi yanında bizimle paylaşmadığı neler vardır? Noktalar vardır. Nereyi paylaşmıştır? Bizim için nedir? O geçerlidir. Misal et, Bakara suresinde bir adam öldürülüyor. Onların şeriatında da kısas var mı? Var. Yani kim kime haksız yere öldürürse ona karşılık o da ne yapılır? Öldürülür. Eğer birinin katili bulunmazsa Hangi belde sınırlarında bulunmuşsa oradakiler toptan onun diyetini o insanın sahiplerine ne yapar? Verirler. Şey bu, şeriat bu. Ölü bulunan birisi bulunduğu mıntıkadaki insanlar diyor ki, biz öldürmedik. Diyetinde ne yapmayız? Vermeyiz. Zamanın Resuluna geldiklerinde Allah Azze ve Celle onlara bir sığır kesmelerini söylüyor. Onlar ne diyor? Rengi nasıl olsun? Cinsi nasıl olsun? Boyunuzu olsun mu? Ayakları şekil mi olsun? Şöyle mi olsun? Böyle mi? Neredeyse güç yetiştiremeyeceklerdi. diyor. Bizim için demek ki bildirilen yer neresi? Burası. Almanız gereken neymiş? Burası. Demek ki Allah bir ölüyü de ne yapabilir? konuşturabilirmiş. Demek ki bir ölü de kendisini kim öldürdüğünü ne yaparmış? Allah'ın izniyle söylermiş. Biz bunu buradan bu kadarını almak mükellefindeyiz. Ama bu yandan Allah bir şey emretmişse o ne yapılmazmış? Sorgulanmazmış. İşittik, itaat ettik. İşittik, isyan ettik nedir? Demememiz gerekiyormuş. Yani bu kıssalara gittiğimizde bizim elimize geçecek nedir? Nasipleneceğimiz budur. Onun ötesini doldurmaya çalışırsak ayağımız bu noktada ne yapar? Kayar. İnşallah bugünlük bu kadar yeterli. Demek ki ölüm her nefis ölümü tadacak. Allah hepimize hayırlı ölüm nasip etsin. Allah hakkıyla hepimize tövbe etmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı Batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah hepimize ölümü sevdirsin. Allah'ın bize ölümü sevmeyi, sevdiklerimle beraber olmayı nasip eyle. Cennete girmeyi ve cemali görmeyi hepimize nasip eyle. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuratı ve elhamdülillahirrahmanirrahim.